Arkadaşlar selamlar ee, sosyal öğrenmede 3 tane temel öğeden bahsedeceğiz şimdi modelin özelliklerini anlatacağım ee, aynı zamanda davranışın özellikleri ve son olarak da gözlemcinin özellikleri şöyle düşünebilirsiniz acaba buradan soru geliyor mu kesinlikle evet yani mutlaka soru bekliyoruz ama şunların içerisinde de en çok soru gelen yer burası yani özellikle şu noktaya dikkat edin bunları tek tek zaten açıklıyor olacağız Şimdi gençler şöyle düşünün, biz modelin özellikleri derken, yani sosyal öğrenmede üç tane temel noktadan bahsettik. Model, davranış ve gözlemci. Modelin özellikleri derken şu soruya cevap arıyoruz. Kimler model alınır? Bakın genelde popüler ya da ünlü insanlar model alınır. Mesela kim olsun? Tarkan. Ya da işte Kerem Bursin. Bunlar insanlar tarafından daha fazla model alınıyorlar. Alanında uzman kişiler. Mesela İlber Ortaylı. Değil mi? Mesela insanlar uzman insanları daha fazla model alma elim ortaya koyuyorlar. Ya da Ahmet Mete Işıkara vardı rahmetli. Fikir liderleri. Mustafa Kemal. Kanaat önderleri. Cübbeli Ahmet Hoca. Bence kanat önderlerinin başında. Cübbeli Ahmet Hoca mesela hani onun söyledikleri, onun dedikleri çok önemli oluyor. O yüzden de insanlar daha fazla ne yapıyorlar? Model alıyorlar. Aynı zamanda 2-6 yaş arasındaki çocukların genelde çizgi karakterleri ya da hayali kahramanları model alıp ortaya çıkmış. Mesela arımaya. Benim böyle kendini arımaya zanneden bir tane çocukla karşılaşmıştım. Şey diyor. Şimdi kanatlarım buradan çıkabilir ama yani tekrar nasıl geri koyacağımı düşünüyorum falan. Yani arımaya olduğuna inanmış. baya yani bayağı inanmış. Ama yani genelde çocuklar çizgi karakterleri model alma ilimi ortaya koyuyorlar. Arkadaşlar modelle olan benzerlikler yani şundan bahsediyoruz. Yaş olarak benzeyebilirsiniz, cinsiyet olarak benzeyebilir ya da kültür olarak benzerlikler model almayı ne yapar arttıran faktörlerdir. Mesela kendi cinsiyetimizde olan insanlarla daha fazla model alma ilimi ortaya koyarız. Hatta sınavda KPSS'de de şöyle bir soru geldi. Dediler ki, işte Adana'da mevsimlik işçi olan ailelerin çocuklarına diyorlar ki, büyüyünce ne olmak isterdiniz? Çocukların hepsi diyorlar ki, pamuk toplamak. Ama o yaz köye bir doktor geliyor. Çocuklar doktorla konuşurken diyor ki, doktor, biliyor musunuz diyor, ben de küçükken diyor, aynı sizin gibi diyor, pamuk toplardım. Ve çocuklara tekrar sorduklarında büyüyünce ne olmak isterdin dediklerinde çocuklar bu sefer ne diyorlar? Doktor olmak isteriz diyorlar. Çünkü neden? Arkadaşlar modelle olan yaşantı benzerliği model almayı ne yaptı? Etkiledi diyoruz. Bir de statü. <gülüyor> Özellikle yüksek statü. Ama statüyü ayrı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar statüye dikkat edin. Buradan soru gelebilir. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bu Bandura'nın yaptığı bir deney. Bandura diyor ki Yüksek statülü insanlar diyor. Davranışlarının sonucu iyi de olsa, kötü de olsa, hatta sonucunu bilmiyor olsak bile ne olur? Model anı ortaya çıkar. Aklınıza gelen isimler vardır. Mesela Ali Ağaoğlu Yani seversiniz sevmezsiniz ama... İyi de yapsa, kötü de yapsa her durumda ne oluyor? Model alınıyor. Mesela ünlü olan insanlarda da aynı şey var. Yani adam uyuşturucu da kullansa model alıyor ya da ne bileyim namaz da kılsa model alıyor. Peki kendimizle aynı stat statüdeki insanlarla ne oluyor? Bakın diyor ki Bandura eğer davranışının sonucu ise model alma ortaya çıkar. Ancak davranışının sonucu kötüyse model alma ortadan kalkar. Şöyle düşünün. <gülüyor> Sınıftaki bir arkadaşınız mesela kopya çekti ve sınavdan yüksek bir not aldı. Yakalanmadığında ne yapıyorsun? Sen de bunu model alabilirsin. Ama eğer çocuk yakalanırsa kopya çekerken model alma ne olur? Ortadan kalkar. Arkadaşlar düşük statüde ise kişinin davranışının sonucu iyi de olsa kötü de olsa model alınmıyor. Ya da çok az model alınıyor. Bu da insanın ne kadar kibirli bir yaratık olduğunu gösteriyor. Yani şöyle düşünün, hani kendimizden daha alt statüde olan insanların bize bir şey veremeyeceğini düşünüyoruz. Halbuki yanlış bir düşünce. Sınavda nasıl bir mantıkta çıkar? Arkadaşlar yüksek statü her zaman model almayı arttıran bir faktördür. Anlaştık. Buraya dikkat edin. <gülüyor> Gelelim davranışın özelliklerine. Davranışın özellikleri dediğimizde biz neden bahsediyoruz? Hangi davranışlar model alınır? Mesela ödüllendirilen davranışlar daha fazla model alınır. İşte ne bileyim mesela bir şey yaptınız arkasından bir ödül geldi. Bunu gören insanlar ne yaparlar? O davranışı daha çok yaparlar. Mesela şöyle düşünün ergenler bir tane ergen düşünün çocuk saçına jöle sürmüş. Ertesi gün okula gidiyor herkes çok beğeniyor falan. Bir bakıyorsun bütün çocuklar ne yapmışlar? <gülüyor> Saça jöle sürmüşler. Dolayısıyla da ödüllendirilen davranışlar her zaman ne olacaktır? Daha fazla model alınır diyoruz. Arkadaşlar basit davranışlar, kolay olan davranışlar her zaman daha fazla model alınır. Aynı zamanda pratik, işlevsel fayda sağlayan davranışlar. Mesela bizim bir hacı annemiz var. Kulakları sınlasın. Ee, hacı anne bir gün baktım yumurtayı yani yumurtanın kabuğu var ya yumurtanın kabuğunu ezip böyle neredeyse şey gibi e, krem haline getirmiş. Dedim ki bu ne yumurta kabuğu dedi. Ne yapacaksın hacı anne dedim. Bunu dedi yiyeceğim dedi çok faydalı dedi. Bunu şimdi isim vermeyeyim <gülüyor> bir televizyon programında görmüş hacı anne. Ondan sonra e, ve... Onu gördükten sonra yapmaya başlamış. Bakın pratik olan, fayda sağlayan davranışları biz ne yapıyoruz? Daha fazla model alıyoruz. Bak, ben size bir tane söyleyeyim. Mesela perde yıkarken, ütü yıkarken, ütü diyorum, örtü yıkarken şöyle bir şey yaparsanız çok iyi olur. Deterjanın içerisine böyle bir çorba kaşığı şeker, bir çorba kaşığı tuz katın. Onları karıştırın ütülü gibi çıkıyor mesela kolalı gibi geliyor. Çünkü neden? Biz Ben de bunu model almıştım. Siz de deneyebilirsiniz. Pratik olan fayda sağlayan davranışlar her zaman daha fazla model alınıyor. Ve son olarak arkadaşlar çocuklarda saldırgan davranışlar daha fazla model alınır. Çünkü neden? Çocuklar saldırganlık davranışlarında bu enerjiyi nasıl kontrol edeceklerini bilemezler. Bilemedikleri için de maalesef saldırgan eğilimler daha fazla kabul görür anlamına geliyor. Evet, gelelim en önemli kısma. <gülüyor> yani, diyoruz ki gözlemcinin özellikleri ne olmalı? Arkadaşlar, buradan kesinlikle soru geliyor. Ha, Bunlar içerisinde de hangilerinden soru bekliyoruz? Öz yeterlilik, öz yargılama, öz düzenlemeden soru bekliyoruz. İsterseniz bunları tek tek anlatalım şimdi. Şurayı siliyorum. ...ben biraz tahtada takıntılıyım. Şurayı iyice silelim. <gülüyor> Cif falan gerek yok. <gülüyor> Çamaşır suyu. Her şey sizin için arkadaşlar çünkü... ...kötü tahtada kötü çıkıyor. <gülüyor> Aynen. Onları çekeriz bence. Evet gençler şimdi biraz kurusun şurası da sembolleştirme kapasitesiyle başlayacağız. Anlattığım her şeyi çok dikkat edin bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Sınavda mutlaka karşınıza gelecek o yüzden de dikkat etmeniz gerekiyor. Evet tahtamız da temiz bir sembolleştirme kapasitesi. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Sembolleştirme kapasitesi zihinsel kodlama yapma yeteneğidir. Biz bir önceki derste dedik ki hatırlama basamağında da zihinsel kodlama yapılır. O zaman lütfen aklınızdan çıkartmayın bir püf noktası olsun Sembolleştirme kapasitesi neyle alakalıdır? Hatırlama basamağıyla alakalıdır demem gerekiyor. Bu bir. İkincisi, zihinsel kodlama derken sembolleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Az önceki derste söyledim. Ya resimle ya da metinle. Arkadaşlar, <gülüyor> Bandura şundan bahsediyor. Diyor ki, eğer sen bir şeyleri zihnine sembol olarak kaydedemezsen model an ortaya çıkmaz. O zaman gözlem yapan insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir? Sembolleştirme yeteneğidir. Yani dışarıda gördüğüm şeyleri zihninde semboller haline getirebiliyorsam o zaman sıkıntı yoktur. İkincisi ne dedik? Öngörü kapasitesi. Diğer isimlerini yazın. Bilme kapasitesi. Arkadaşlar öngörü dediğimiz şey geleceği önceden tahmin etme yeteneğidir. Tahmin etme yeteneğidir. Tahmin etmek, bilmek anlamına geliyor. Arkadaşlar bakın biz gözlem yaparken hani bu davranış bana olur mu olmaz mı gelecekte nasıl olur yansıması bunları önceden tahmin etme yeteneğini ortaya koymamız lazım. Bakın Mustafa Kemal'in İstanbul işgal edildiğinde şöyle bir sözü vardır. Çok hani tarihi bir söz. <gülüyor> Hatta neydi yaveri vardı? Yaver'in ismi neydi? ne söylüyordu. Geldikleri gibi giderler. Bakın. Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in yaptığı bu öngörü çok geçerli bir öngörüydü. Hakikaten de öyle oldu. Ama neden? Öngörü yeteneği herkesle olan bir şey değil. Arkadaşlar şöyle düşünün. Ee, eğer model alırken insanlar gerçekten öngörü yeteneklerini ortaya koyuyor olsalar da daha doğru model alıyor olurlardı. Mesela ben size bir örnek vereyim. Murat Boz. Murat Boz kimin vokalistiydi? Tarkan'ın. Murat Boz ilk çıktığı zamanlar Tarkan'a daha çok benziyordu. Hareketleri, konuşmaları falan Tarkan'a andırıyordu yani. Ama şu an baktığınızda artık kendini buldu. Bence çok başarılı bir model almadır Murat Boz. O yüzden hani adam demek ki düşünmüş, kafasında kurgulamış. Şunlar şunlar bana olur ama bunlar bana olmaz. İşte bu ayrımları yapabilme yeteneğine biz ne diyoruz? Öngörü ya da tahmin etme yeteneği anlamına geliyor. Ee, mesela... Çağla Şikel işte ne bileyim leopar desenli bir elbise giydiğinde gerçekten çok güzel oluyor. Ama 60 yaşında bir teyze <gülüyor> leopar desenli bir elbise giydiğinde hani ben böyle kaplan geliyor falan gibi hissediyorum mesela teyzeler yürürken falan. Çünkü neden? Olmuyor. İşte arkadaşlar burada sıkıntı olan şey ne biliyor musunuz? Öngörüdeki eksik. Yani bu bana olur mu? Şimdi ben bu leopar desenli bir sevgi bana olur mu olmaz mı? Bunu düşünmüyor demek ki. Hatırlıyor musunuz bilmem bir ara geyikli taytlar vardı. Sizde de var mıydı Azerbaycan'da? Geyikli tayt. Yoktur herhalde bilmiyorum yani. Bize özel de olabilir o. Ya geyikli taytları yakışan da giydi, yakışmayan da giydi, herkes giydi. Yani kimi insanlar bir giydiler Allah'ın geyik falan geliyor gibi hissediyorsun. Çünkü neden? Hakikaten sıkıntılı. Arkadaşlar model alma zihinsel bir şeydir. Öngörü tahmin etme yeteneği zihinsel bir süreçtir. O yüzden de özellikle zeki insanlar öngörü kapasitesi yüksek olan insanlardır. Yani düşünür ya der ki atıyorum düşünsenize benim saçımı sapsarı yaptığımı düşünün korkunç Yani böyle bir şey olamaz ama neden bazı insanlar bunu yapıyorlar çünkü neden öngörme yeteneğinde ne var sıkıntılar olduğu için bunları da maalesef çok fazla aynen çok fazla yani işte öngörünün eksik olmasından kaynaklanıyor yani aslında öngörebilse bu bana yakışır mı yakışmaz mı diye düşünse daha doğru bir karar verecek ama bazen sıkıntı oluyor Arkadaşlar geldik bizim için üçüncü kap şey, kapasiteye. Şuyu da sileyim. Dolaylı öğrenme kapasitesi. <gülüyor> artışabın mıydı bu sözü? Tam hatırlamıyorum ama hayat diyor her şeyi yaşayacak kadar, her şeyi deneyimleyecek kadar uzun değildir. Hakikaten de öyle. E bazen ne yapmak lazım? Bazı şeyleri illa sizin yaşamanıza gerek yok. Başka insanlara bakarak da ne yaparsınız? Bir deneyim kazanırsınız. O zaman arkadaşlar dolaylı öğrenme kapasitesi şunu ifade eder. Başka insanları gözlemleyerek Başka insanları gözlemleyerek <gülüyor> davranış kazanmaktır. Yani etrafımızdaki insanların yaptıkları davranışlar bizim o davranışı yapmamızı ya da yapmamamızı ne yapar? Etkiler anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu ifade ediyoruz. Gelelim öz yeterlilik. En önemli kısma geldik. Ben gene şöyle sileyim. öz yeterliliğe çok dikkat edin soru olarak karşınıza gelebilir o yüzden çok önemsiyoruz öz yeterlilik kapasitesi arkadaşlar öz yeterlilik şudur kişinin bir işi yapıp yapamayacağı konusunda kendisine duyduğu inançtır. Kendisine duyduğu inançtır. Evet aslında öz yeterlilik demek inancı gösterir. Ben bu işi yaparım ya da yapamam mantığını ifade eder. Eğer bir insanda Öz yeterlilik kapasitesi yüksekse yani kendine inanıyorsa arkadaşlar başarı da yüksek olur. Ancak öz yeterlilik kapasitesi düşükse başarı da ne olacaktır? Düşük olacaktır. E, yapılan bir çalışmada erkeklerin öz yeterlilik kapasitesinin daha yüksek olduğu görünmüş. Hani kızlara göre. E tabi bu çok normal değil mi sizce? Yani şimdi beyler hani çok şey yapmasın ama... Yani bizim kültürümüzde benim babam da yani abimi koçum ve aslan oğlum falan diye seviyordu. Bana hiç koç, koç kızım falan demiyor yani ya da aslan parçası falan demiyor yani. O yüzden de hani bir dönem kızların özellikle öz yeterliliği daha düşüktü. Ama şu an bakıyorum ben mesela bizim öğrencilerimizin de çoğu genelde bayandır. Öz yeterlilik daha yükselmeye başladı. Bu da kültürel bir şey aslında. Arkadaşlar öz yeterliliği etkileyen bazı faktörler var. Yani şöyle söyleyeyim bir konuda sizin inancınızı arttıran ya da inancınızı düşüren bazı faktörler var. Bunlardan bir tanesi sözel, ikna ya da telkin ya da fikir aşınama. Bak etrafımızdaki insanların söyledikleri bizi çok etkiler iyi ya da kötü etkiler ama mesela sizi bu süreçte destekleyen insanlar evet sizi olumlu yönde etkiler ama şöyle diyen insan gördüm ben diyor ki mesela ya diyor 40 bin tane öğretmen aldılar sen onda da mı atanamadın ya 40 bin tane öğretmeni bizden mi aldı değil mi ya da sizin, sizin branştan mı aldı e dolayısıyla da burada insanların öz yeterliliği düşmeye başlıyor buna çok dikkat edin yani etrafınızdaki insanların olumsuz telkinlerini kulaklarınızı kapatmanız daha faydalı olacaktır bu süreçte. Aynı zamanda dolaylı yaşantılar. Yani başka insanların ortaya koyduğu davranışlar. Mesela diyorsun ki ha o yapıyorsa ben yaparım. Ben de yaparım ya da o yapamıyorsa ben de yapamam. İşte bu da ne olacaktır? Dolaylı yaşantılarda etkiler. Onun dışında doğrudan yaşantılar. Ve geçmiş öğrenmeler. Aynı zamanda öğrenilmiş şaretsizlikler. Arkadaşlar bunlar da tabii ki insanların öz yeterliliğini arttırabilir ya da azaltabilir. Mesela geçmişte yaşadığınız olaylar işte sizi başarıya taşıyorsa öz yeterlilik artar ama Kötü ya da olumsuz yaşantılar varsa o zaman öz yeterlilik ne olur? Düşer dememiz gerekiyor. Şimdi buradan nasıl soru gelir biraz onu konuşalım. Arkadaşlar öz yeterlilikten soru bekliyoruz. Bu bir. İkincisi biz öz yeterlilik sorularında şuna, şunu genelde görüyoruz. Mesela çocuğun bir tanesi var bir öğrenci bir derste matematiği yapamayacağına inanıyor. Diyor ki ben zaten yapamıyorum edemiyorum falan filan. Öğretmen biraz çocuğu destekledikten sonra çocuk diyor ki Aa ben matematik yapabiliyorum hatta iyi yapmaya başladım. İşte soru şöyle geliyor. Çocuğa ne, ne oldu? Çocuğa ne oldu? Çocuğun öz yeterlilik kapasitesi ne olmuş oldu? Artmış oldu. Ama öğretmen olumsuz bir telkinde bulunsaydı ne olacaktı? Öz yeterlilik kapasitesi düşecekti. O zaman sorularda lütfen şöyle konumlandırın öz yeterlilik her zaman kişinin kendine duyduğu ya da duymadığı inancı ifade eder. Anlaştık burası önemli. Devam edelim. Burada kıyaslayarak konuşacağız birazdan. İnsanın yazdığını silmesi çok acı bir şey. <gülüyor> bir de benim gibi çok yazan bir insan daha büyük acı. Arkadaşlar şimdi en çok karıştırılan kavramları konuşacağız. Öz yargılama bu arada kaç olduk? Beş olduk. Öz yargılama kapasitesi. Ne hikmetse öğrenciler bunu bir karıştırıyorlar. Aslında çok kolay. Diğeri de öz düzenleme kapasitesi. Artık karıştırmayacağız. Arkadaşlar, ilk önce tümden gelimsel bakalım olaya. Yani ayrım noktalarını söyleyeceğim, sonra detaylarını anlatacağım. Ayrım noktası şudur. Öz yargılamada sadece düşünce vardır. Ancak... ...öz düzenlemede davranış ya da eylem vardır. Şimdi bunun örneklerle anlatacağım. <gülüyor> Öz yargılamadan devam ediyorum. Öz yargılama aynı zamanda otokritik anlamına gelir. Yani... ...kişinin... ...kendi davranışlarını... Sorgulaması, eleştirmesi veya yargılamasıdır. Arkadaşlar o yüzden lütfen unutmayın öz yargılama kişinin kendi kendine düşünmesidir. Kendi eylemlerini sorgulaması anlamına gelir. E, ders çalışan KPSS'ye hazırlanan bir öğrenci düşünün diyor ki ya acaba ben doğru mu ders çalışıyorum? Acaba sorumu çözsem, not mu alsam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Bakın bu durum neyi ifade eder? Kişinin kendini sorguladığını ifade eder. Dolayısıyla ne olacaktır? Öz yargılama olacaktır. Peki öz düzenlemede ne var? Kişinin kendi davranışlarını planlaması. Kontrol etmesi, değiştirmesi veya yeniden düzenlemesidir. Arkadaşlar dedik ki öz yargılamada sadece düşünce varken öz düzenlemede ne var? davranış olması gerekir. Şimdi ben burada dedim ki acaba doğru mu ders çalışıyorum? Şöyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Zihinsel olarak bunları kafamda yapıyorsam öz yargılama. Ama şöyle bir soru geldi. Dedi ki Ahmet işte KPSS'ye hazırlanırken hatta şöyle bir yazayım ben daha net görün. Bu Ahmet olsun. Ahmet KPSS'ye hazırlanırken her hafta konu tekrarı yapmaktadır. Haftada bir gün, haftada bir gün spora gitmektedir ve Salı günleri deneme yapmaktadır. Ahmet böyle çalıştığında başarıyı sağladığını fark eder. Arkadaşlar soru böyle gelirse Ahmet ne yaptı? Ahmet eylemlerini, davranışlarını planlamış ve kontrol etmiş oldu. Dolayısıyla da biz buna ne diyeceğiz? Bunun cevabı öz düzenlemedir. Ama sadece düşüncede kalırsa ne diyeceğim? Öz yargılama olarak karşımıza gelecektir. Bak şöyle bir örnek daha yapalım. Ben diyorum ki ya diyorum taze sebze, meyve, acaba diyorum... Böyle hani büyük marketlerden mi alsam, pazardan mı alsam diye kafamda düşünüyorum. Bu hangisine girer? Öz yargılama. Ama ben bundan sonraki süreçte sebze meyveyi sadece pazardan alıyorsam bu ne olacaktır? Öz düzenleme olacaktır. Anlaştık. Yani kafamda kurgulamak öz yargılama ama eyleme dökmek öz düzenleme olacak diyoruz. Ve son. Yedi. Karşılıklı. Belirleyicilik kapasitesi. Şimdi arkadaşlar burası önemli bir nokta. Soru olarak da gelebilir. Biz davranışçı kuramlarda şunu öğrendik. Dedik ki çevre insanı da etkiler... Davranışı da etkiler. Yani aslında her şeyi etkileyen nedir? Çevredir. Ama Bandura diyor ki bu diyor yanlış. Eğer diyor çevre insanı etkiliyorsa insan da ne yapar? Çevreyi etkiler. Eğer çevre davranışı etkiliyorsa davranış da ne yapar? Çevreyi etkiler. Birey davranışı etkiliyorsa davranış da ne yapar? Bireyi etkiler. Yani aslında her zaman ne vardır? Karşılıklı Etkileşim vardır. Bakın bunu bir deneyle göstereceğim size. Müthiş bir fare çizeyim gene. Şimdi arkadaşlar, hatta bir sürü fare var burada. Yani tabii bir sürü fare yapmayayım da anlayın siz artık onu. Arkadaşlar şimdi Bandura'nın yaptığı bir deneyde. Bandura bu hayvancağızlara alttan elektrik şoku veriyor. Tamam mı? Mis. <gülüyor> elektrik şoku veriyor. Şimdi alttan elektrik şoku veriyor ancak şöyle bir sistem var. Bakın çok dikkatli dinleyin. Burada bir mandal var, bir kol var. Eğer fareler bu mandalı çekerlerse elektrik şokundan kurtuluyorlar. Ve Bandura yaptığı deneyde şunu görüyor. Bütün fareler mandalı çekmeyi akıl edemiyorlar. Yani bu adamlar da tabi zihinsel şeyleri de düşünüyorlar tabi. Dolayısıyla da mandalı çeken fareler elektrik şokundan kurtulurken mandalı çekemeyen fareler ya da çekmeyi öğrenmeyen fareler elektrik şokuna maruz kalıyorlar. Bakın elektrik şoku çevresel bir faktör değil mi? Evet. E, o zaman o zaman Farenin mandalı çekmeyi öğrenmesi, çevre üzerine etki yaptığını göstermez mi? Değil mi? Dolayısıyla da karşılıklı ne vardır? Etkileşim olması gerekir. Bir örnek daha vereyim. Atandınız, atandınız ya da yurt dışına gittiniz. Neresi olsun? Azerbaycan olsun. Şimdi Azerbaycan hemşerilerimiz bizim. Ee, düşünsenize Azerbaycan'a gittin ilk önce oradaki her şey sana çok farklı gelebilir. Belki konuşmalar, şi ve ağız falan farklı gelebilir. Ama sen de bir zaman sonra gelmişen varmışen yaşıyem gibi <gülüyor> cümle kurabilirsin. Arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Yurt dışına gittiğinizde evet oradaki kültür, oradaki bakış açısı sizi etkiler. Ama bir zaman sonra da ne yaparsınız? Siz onları etkilemeye başlarsınız. Yani her zaman arada ne vardır? ...karşılıklı etkileşim vardır. Biz buna ne diyoruz? Karşılıklı belirleme diyoruz. Atandığınızda, atandığınız yerin koşulları, çevresel koşulları sizi etkileyebilir. İklim sizi etkileyebilir. Ama bir zaman sonra ne yapacaksınız? Siz de bunun üzerinde etki mutlaka sağlama durum, sağlamak durumunda kalacaksınız. Şimdi Ankara soğuk. Kayseri'ye derse gittim, soğuk. Ölelim mi yani ne yapalım soğuk diye? Biz de Ne yapıyoruz? Normalde e, hani Bursa'da falan İstanbul'da hiç böyle giymediğim modları yorganla falan geziyorum ben. Çünkü neden? Karşılıklı belirleme. Soğuk hava, e, soğuktan ölemeyeceğimize göre ne yapıyoruz? Biz de ona göre önlem alıyoruz. Arkadaşlar bu da bir karşılıklı belirlemedir. Yani aslında Ankara'nın iklimiyle ne yapıyorsunuz? Sizin koşullarınız bir şekilde karşılıklı olarak etkileşime girmiş oluyor Bunları bilmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Sembolleştirme kapasitesi zihne kaydetme yeteneğidir. Öngörü tahmin etme yeteneğidir. Dolaylı öğrenme başkalarından öğrenme yeteneğidir. Öz yeterlilik inançtır. Öz yargılama düşüncedir. Öz düzenleme davranıştır. Karşılıklı belirleme de etkileşimdir. Lütfen bunları unutmayın. Buradan soru gelecek. Tekrar görüşmek üzere. Sev sevgiler.